Yoksa siz Yakub'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?